Cariyelik işine ataistler çok itiraz ediyor. Cari ile istemese bile ilişki nasıl caiz olur diyorlar. Bu konuda onlara nasıl cevap verilebilir? Şimdi İslam köllilik sistemini kaldırıyor. Mevcut olana müdahale ediyor. Merhale merhale kaldırıyor. Fakat bir noktada köle edinme açık kalıyor. Nedir o? Savaş. Savaş meydanına gayrimüslimler, Müslümanlarla savaşanlar geliyorlar. Gelenler arasında kadınlar da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir muharebede bir kadın görüyor, öldürülmüş, yasaklıyor. Kadın öldürülmez. Savaş meydanına bile kadın öldürülmez. Peki şimdi bu adamlar savaş meydanına geldiler. Adamlar yenildi, kadınlar orada kaldılar. O kadınları orada bıraksan ne olurlar? Fuşa mahkum olurlar. Peki, o kadınları almayıp göndermiş olsanız ne olacak? Peki sizinle savaşanlar? Diyecekler ki Müslümanlar nasıl olsa esir almıyorlar. Gidelim şu kadar gücümüz kuvvetimiz var onlara saldıralım diyecekler. Devlet olarak caydırıcı olmanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız bunu? Mutakabiliyet esası var. Eğer onlar sizin savaş alanında kalanları esir alıyorsa, adamları, erkekleri, askerleri esir alıyorsa aynı şekilde siz davranmak zorundasınız ki karşı tarafı caydırabilesiniz. Yani onlar korsanlık yoluyla efendim parasını ödemeyeni köle alıyorlar, cariye alıyorlar, bunları yapıyorlar. İslam bütün bunları kapatıyor. Sadece nerede baki kalıyor bu? Ne zaman bir kadın köle olur, cariye olur, savaş alanına geldiyse. Peki alındı savaş alanından, İslam şehrine götürüldü bu. Ne yapılacak bu? Yani batılılar genel evleri kuruyorlar. Eğer birileri evlenemiyorsa ya da evleniyor ama yine harama gitmek istiyorsa genel evleri var, oralara gidiyorlar. Oradakiler kadın değil mi? Oradakiler insan değil mi? Şimdi bunu söyleyen bir ateist, onu tutacaksın şöyle kulağından gel bakalım buraya. Sen değil misin ya? Sen değil misin? Şu basit bir masanın ustası yok deyince adama deli diyorsun. Ama milyonlarca çekirdek, milyonlarca çekirdekten şu kadar ağa çıkıyor, şu kadar bitki neşüne ma buluyor. Her birinin DNA'sı farklı. Bütün bunlar nasıl oluyor? Bir çekirdekten şu dev ağaçla nasıl oluşmuş? Bu tesadüf olur mu? Buradaki sanat eseri mi daha yüksek, yoksa diğerimi? Cevap veremeyince. Ben değiştim diyor. Ben agnostik oldum diyor. Başka yalanlara kayıyor. Şimdi ateist dediğin adam aklını işte bu kadar bile çalıştırmaktan mahkum olan bir adam. Esasında bunları muhatap bile kabul etmek doğru değildir. Bu kadar düşünmekten mahrumsa İslam'a göre zaten onun inanma diye bir sorumluluğu yok onun. Mel la aqla lehu, la lehu aklı olmayan dini de yok. muhteber değil. Allah Teala deliye hesap sormayacak. Peki şimdi efendim orada şu kadar kadın var istismar ediliyor. Oraya ses çıkarmıyor. Peki İslam ne yapsaydı? O kadınlar savaş alanından alındı, savaşıyorlar sizinle. Getirdiniz. Onlar bir mekana koymuş olsa iffet ve ahlak düşmanları o mekan etrafında döneceklerdi. O kadınları tuzağa düşürmek için. Peki bir adamın evinde adamla orada oluyor. Peki bu kadının kocası varsa, evliyse e bu adam zaten onunla e, o cariyenin sahibi olan adam beraber olamaz. Evliyse bu kadın, evliyse ama evli değil, adamın evindedir, evindedir. O zaman adam evindeyse İslamiyet ona diyor ki وَلَا أَمَتٌ مُؤْمِنَتٌ خَيُّرٌ min مُشْرِكَتِنْ Bak! Şimdi batıda şu kadar genel ev var, E Türkiye'de de var Konsomatistler var pavyonlarda O ahlaksız yerlerde Gece yarılarında Ay yaşlara içki servisi yapıyorlar Kıyafetleriyle Oranın sahibi daha çok para kazanmak için o kadınları oraya getiriyor Cariyenin muamelesi mi daha kötü yoksa o mu daha kötü Cariye bir evde adamın yanında Sonra İslamiyet buyuruyor ki وَلَا اَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ min مُشْرِكَةٍ Ya şu kadar yıldızı var, şöyle ünlü bir kadın, onunla mı bir Müslüman evlensin yoksa mümine bir cariyeyle mi? Rabbim buyuruyor ki وَلَا اَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ min مُشْرِكَةٍ Müşrike bir kadın, şu kadar ünlü, dünyanın en meşhur şusu su vesairesi, sen diyor o imanı iffeti olan cariyeyle evlen. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكَحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِمَّا مَلَكَةَ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ buyuruyor Yani onlar sizin kızlarınız mesabesinde buyuruyor. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ Ya o cariyi sen insandan başka bir varlık olarak görme. Siz birbirinizden geliyorsunuz. O da aleyhisselamın evladı oradan geliyor buyuruyor. Yani fethiyat olarak kıymetlendiriyor. Senin kızın mesabesinde diyor. Yani ona öyle davran diyor. Sonra hürriyetin kaplarını açıyor. Efendim kefaretlerde birinci sırada köle azat etmek var. Köle azat edin Efendimiz Aleyhisselam şu kadar ecir şu kadar şahap var diyor. Yani bugün modern kölelik yok mu dünyada? Gazetelerde efendim ajanslarda her zaman söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Pakize Suda Hanım'ın Hürriyet Gazetesi'nde yıllar önce askerdeyken başka gazete yoktu. O, o zaman o gazeteyi alırdım. Orada bir yazısı var. Yatak odaları diyor, yatak odaları. Yani yükselmek için diyor bir gazetede genel yayın yönetmeninin yatak odasına kadını alırlar diyor. İşte dizide rol almak için yatak odası. Ben söylemiyorum. O mahalleden, Pakize sola söylüyor, bir kadının yazısı bu, yatak odaları diye bir dizide bir kadın rol almak istiyor da, işte şeflere kadar düştü diyor, daha aşağıya düştü, ayıptır diyor vesaire, okusunlar, baksınlar. Görsünler, rezaleti görsünler Biz hepsi böyledir demiyoruz Ey vicdan diyoruz Ey ahlak diyoruz Bu derecede kadın istismarı var Niçin ayağa kalkmıyorsun? Nerede kadın dernekleri? Niçin konuşmuyorlar? Neden? Ey ateist neredesin? Neredesin? Nerede bunlar? Bunlar Tek bir meziyetleri vardır Allah'a ve ne düşman olmak Niçin? İslamiyet kadına sömürünün yolunu kapatmıştır, sömüremeyecekler kadını, onun için oradan buradan kendilerince İslam sarayını kubur fareleri gibi kemirdiklerini zannediyorlar. Kimler geldi, kimler geçti. Kaç ideologyayı gömdü İslam, kıyamete kadar daha nicesini gömecek.